Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye temsilciliğinin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde konumuz Birleşmiş Milletler'in Türkiye'deki tekstil sektörünün daha verimli, daha yenilikçi ve daha rekabetçi hale gelmesi, ayrıca yoksullukla ve cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede ve çevre duyarlılığının artırılmasında daha etkin bir aktör haline gelmesi yolunda vermiş olduğu katkılar. Türkiye'nin tekstil sektöründeki KOBİ'ler için sürdürülebilir bağlantılar adlı bir Birleşmiş Milletler ortak programı var. Ve bu ortak programı Sayın İnci Ataç Löş ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz bu Birleşmiş Milletler ortak programının başında yer alan isimsiniz ve koordinasyonu sağlıyorsunuz. Çünkü birden fazla Birleşmiş Milletler kuruluşu ve İTKİP İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile ortaklaşa yürüttüğünüz bir program bu. Ama ne anlama geliyor ve ne yapıyorsunuz? Önce isterseniz onu anlatarak başlayalım. Çok teşekkür ederim Faik Bey. Evet oldukça... Önemli bir proje, oldukça e, büyük bir proje diyeyim, bütçesi küçük olmasına rağmen hedefleri büyük olan bir proje. E, ve biz pro bu projeyi anlatırken ben önemli üzerinde durduğum bir husus var. O da şu, aslında bu proje gerçekten Kobi'lere, tekstil sektöründeki Kobi'lere destek vermek için oluşturulmuş bir proje. E, özellikle de... E, Tekstil sektörünün geliştiği yerler değil, ama gelişmekte olan yerlere yönelik bir proje. Bunun içinde tekstil sektörünün gelişme potansiyeli gösterdiği, fakat Türkiye milli gelir Türkiye'deki milli gelirden de düşük pay alan iller seçilmiş durumda. Dört tane il Hangi de uygulamaları var? sürdürülecek. Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde. Aslında birbirine yakın iller. Bunlar. Birbirlerine yakın iller. Birbirlerini tamamlayan iller tekstil sektörü açısından baktığınız zaman birbirlerini tamamlayan bir yapıları var. Şimdi böyle olunca da projenin çok önemli bir koordinasyon boyutu var. Uygulamaları... Öncelikli olarak bu dört ilde sürecek olan bir proje 3 tane Birleşmiş Milletler Kurumu devrede olduğu için Ankara'da ama e, tekst, İstanbul tekstil ve ihracatçı birlik, e, tekstil ve konfeksiyon ihracatçı birlikleri tarafından yürütüldüğü içinde, İstanbul ayağıda olan bir proje, kompleks bir proje, entegre bir proje, üç Birleşmiş Milletler kurumunun işin içinde olması demek, aslında tekstil sektörüne üç farklı perspektiften bakıldığını da gösteriyor. İsterseniz bu üç farklı Birleşmiş Milletler kuruluşunun altını çizelim. Hangileri var projenin içinde? Evet. E, Mesela Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı var ki bu iş geliştirme perspektifine ekonomik perspektifi getiriyor projeye. Yani U.N.D.P. U.N.D.P. Evet ekonomik perspektif ve iş geliştirme perspektifiyle projeye dahil olan bir Birleşmiş Milletler Kurumu Uluslararası Çalışma Örgütü var e, projenin içerisinde bu sosyal perspektiften baktığı özellikle çalışanların iş koşulları e, ve insana uygun iş ve çalışma şartlarının vurgulandığı farklı bir sosyal perspektif getiriyor projeyi. Bir üçüncü perspektif de UNIDO'nun yani sanayi Birleşmiş Millet Sanayi deşkilat. Kalkınma Teşkilatı'nın devrede olmasıyla çevre duyarlılığı da ya da sanayi kalkınmaya bağlı olan olarak çevre duyarlılığı da gündeme gelmiş durumda. Yani tekstil sektörüne bu üç perspektiften yaklaşılması projenin en önemli özelliklerinden biri. Çok kısa bir süre önce başladınız bu projeye ve evet. 2012 yılı içinde tamamlamayı hedefliyorsunuz. Çok uzun bir periyot sayılmaz esasen. Dört ilde aslında tekstil dendiğinde belki de herkesin ilk aklına gelen iller değil. Ama potansiyeli yüksek olan iller nasıl seçildi ve bu illerde tam olarak ne yapacaksınız? Biraz bunlardan bahsedelim. Özellikle demin de belirttiğim gibi potansiyeli olduğu için bu iller seçildi. Tekstil sektörünün çok gelişmiş olduğu iller değil, gelişme potansiyeli gösterdiği iller. Çünkü biliyorsunuz bin yıl kalkınma hedeflerinin içerisinde yoksulluğa yönelik tedbirlerin de uygulanması gerekiyor. Bu nedenle bin yıl Birleşmiş Milletler bin yıl kalkınma hedeflerine de bir ölçüde bu yoksulluk başlığında bir katkısı olacak bir proje olduğu için bu dört il seçilmiş durumda. Çünkü milli gelirden paylara nispeten daha düşük ama potansiyelleri var ve birbirlerini tamamlıyorlar demin de söylemiş olduğum gibi. Bin yıl kalkınma hedeflerine ulaşma fonu tarafından finanse evet. edilen bir program bu. Evet. E, dolayısıyla İspanya hükümeti tarafından finanse edilen bir program. Ve içinde özel sektörü temsil eden bir anlamda İTKİB'in yer aldığı, 3 evet. Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun yer aldığı bir program. İki tane ayağından söz etmiştiniz daha önce sizinle konuşurken. Bu program boyunca yapılacak olan işlerin bir kısmı verimlilik diğer bir kısmı rekabet. Bunları biraz açar mıyız? Verimlilikten kastımız nedir? Rekabetten kastımız nedir? Tabii. Yenilikçilik ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak projenin bir takım öngörüleri ve faaliyetleri var. Özellikle e, sürdürülebilir iş bağlantıları kurum, kurulabilmesi KOBİ'ler de tarafından bu bağlantıların kurulabilmesi bu dört ilde kurulabilmesi çok önemli zaten KOBİ'lere odaklanan KOBİ'lere şey, odaklanan sadece. bir proje ama tekstil sektöründe sadece KOBİ'lere odaklanmak mümkün değil KOBİ'lerin geliştirilebilmesi için Alıcılara da büyük üreticilere, ihracatçılara da ihtiyaç var. Yani i̇şte o kümelenmeyi oluşturmak belki de burada önem taşıyor. Kesinlikle tekstil sektörünün tamamına bakmadan. Sadece Kobi'lere odaklanarak Kobi'leri geliştirmeniz mümkün değil. O nedenle projenin biraz faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum bu konudaki faaliyetlerinden. Tabii. Örneğin bir değer zinciri platformu oluşturulması söz konusu bu proje çerçevesinde. Ya da zaten var olan bir platformu, bir portalı bu amaçla kullanabilmek İsterseniz önemli. bir parantez açalım. Değer zincirinden neyi kastediyoruz? Değer zinciri üreticilerle, ihracatçılarla, alıcıları Hepsini bir araya getirebilen, internet üzerinde bir araya getirebilen bir portal. Facebook benzeri bir şey düşünün. Burada siz küçük üreticilerin en büyük alıcılarla bir araya gelebildiğini, alıcıların üreticilere ulaşabildiğini, alıcıların tedarikçilere ulaşabildiğini göreceksiniz. Bunu sağlamaya çalışan bir portal. Aslında bütün sektörlerde kullanılabilecek bir portal. Biz bunun tek Tekstil sektörü için ve özellikle bu dört ilde pilot uygulamaları yapılarak uygulamaya başlamasını, kullanılmaya başlamasını Normalde istiyoruz. Normalde çok uzun sürebilecek işleri siz hızlandırıp kolaylaştırma Kesinlikle. rolünü burada evet. üstleniyorsunuz tekstil sektörü açısından. Bu verimlilik boyutu. Rekabet boyutunda acaba hangi e, hedefler yer alıyor programınızda? E, rekabet boyutunda da e, Türkiye'de. Türkiye'nin tekstil sektörünü geliştirebilmek amacıyla e, özellikle kubilerin kurumsal sosyal sorumluluk alanında adım atmaları lazım. Bu konuda bir farkındalık yaratılması lazım kubilerde. Farkındalık yaratılabilmesi için de kubilere öncelikle bir tabi durum değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Bu dört ilde ve Türkiye genelinde Türkiye'nin tekstil sektöründeki durumu nedir? Kurumsal sosyal sorumluluğu ne kadar kullanıyor? Niye kullanmıyor? Kullanamıyorsa neden e, kullanamıyor? Bütün bu soruların cevaplarının bulunması lazım. Arkasından yine bu dört ildeki kobilere... Kurumsal sosyal sorumluluğu e, geliştirmeye yönelik olarak ama tabii bu sürdürülebilir bir kurumsal sosyal sorumluluk eğitimi olması gerekiyor. Eğitimler verilmesi söz konusu. E, kurumsal sosyal sorumlulukla birlikte burada özellikle vurgulanan iş koşullarının iyileştirilmesi, çevre duyarlılığının artırılması, cinsiyet e, duyarlılığının arttırılması ve bütün bunların da ...sektör açısından sürdürülebilir olması yani ekonomik olması gerekiyor bütün bunların üzere kurumsal sosyal sorumluluğun alt başlıkları az önce saydıklarınız evet. uluslararası ortaklıklar kurmak için de değil mi artık kesinlikle. gerekli olan şart olan e, ön koşullar kesinlikle üreticilerin e, alıcılara ulaşabilmesi için e, Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda bir farkındalık yaratılması lazım, en azından. Ondan sonra da bu konuda adım atmaları gerekiyor. Belki siz çok alıcıların talebi çok küçük bu. Firmalara çok büyük uluslararası hedefler koyarak başlıyorsunuz ki evet. baştan temel sağlam evet. atılsın evet. ve ondan sonrası da evet. daha rahat gelsin diye. Ee, evet. Şu var bir de e, alıcıların bu konudaki taleplerinden aslında üreticiler bu e, böyle talepleri olduğunun farkındalar. Ama nereden başlayacaklarını bilmiyor olabilirler. O yüzden yani e, tekstil sektöründeki büyük ihracatçı firmalar gayet tabii ki bunu gayet iyi biliyorlar. Ama COBİ'lere de ulaşarak bu sosyal sorumluluğun ne olduğunu anlatabilmek projenin amaçlarından bir tanesi. Aynı zamanda üniversitelerle evet. işbirliği içinde de bir danışma merkezi oluşturulması gibi. Kesinlikle bir, bir, bir danışma merkezi de e, hedeflerimizde, faaliyetlerimizden bir tanesi. Bu paranteze kapatalım. Çok teşekkürler katıldı için Sayın inci Ataş Roş Birleşmiş Milletler ortak programı yöneticisi hem çevre konusuna hem cinsiyet eşitsizliği konusuna hem de e, özel sektör gelişimi konusuna odaklanan bir programı konuştuk bugün. Ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı yeni ufuklarında böylece sonuna gelmiş olduk. Bu programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İlet Stüdyosu'nda hazırladık. Programımıza FM frekansında ve internette açık radyodan, podcast formatında iTunes üzerinden, undp.org.tr adresinden ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerindeki kullanıcı adımız YouAndIP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle, Torçakım. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.